Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmihaletle Alegül adresinden göndermiş olduğunuz sorularınızı yine İsmail'a Fıkıh Kulüyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adreslerden bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Aynı zamanda ilmihal.com.tr ya da lalegül.com.tr adresinden daha önceki programlarımızı yeniden takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Hoşçakalın Allah razı olsun. Rabbim daha iyi günler cümlemize nasip etsin Amin inşallah. Amin inşallah hocam. Allah razı olsun. Amin. İlk gelen sorumuz hocam. Hafızlığım zayıf kuvvetlenmesi için nafile namazlarda hatim yapmaya çalışıyorum. Önüme musaf açsam, takıldığımda bakmak için bu şekilde namaz kılsam caiz olur mu diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Kaynaklarımızda namazı bozan durumlar ve haller anlatılırken bunlardan bir tanesi de öğrenmek veya öğretmek şeklinde ifade edilir. Yani namaz içinde bir şeyi öğretmek veya öğretenden bir şey öğrenmek. Bu meyanda kişi kıraat yapmak üzere. Mushaf'a baksa yani Kur'an-ı Kerim'i önünde açıp da ondan okuyarak kıraat yapsa bu kişinin namazı sahih olur mu yoksa bu kişinin namazı bozulur mu? Ee, Hanefi kaynaklarında, metin kitaplarında da vardır. Bu noktada İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah ile i̇mam Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed Rahimahumullah arasında görüş ayrılığı vardır. i̇mam Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed Rahimahumullah e, bu konuda bunun caiz olacağı, namaza mani olmayacağı, Hatta şarihler şöyle bir talil getiriyorlar imamlara. adına. Kur'an-ı Kerim okumak bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'e bakmak ayrı bir ibadettir. İki ibadetin toplanması namaza niye engel olsun şeklinde bir takım yorumlarda bulunabiliyor. Ebu Hanife Rahimullah'a göre gelen rivayetlerde bu namazı bozar. Ancak bozmasının illeti nedir? Gerekçesi nedir? Bu konuda farklı mütalalar var diye ifade edilen mülteka e, şerh olan kitapta e, iki meseleden bahsedilir. Birincisi ameli kesir dediğimiz namaz içinde çok amelin bulunması namaza engeldir. Hmm. İşte insanın Mustafa açması, rükü veya secdeye giderken onu bir yere koyması gibi bir takım işlemler ki çok ameldir. Bu açıdan namazı bozacağı söylenmiş. Hmm. E, diğer bir grup ise e, yok o açıdan değil de belki ondan öğrenmiş olacak neticede. Çünkü bilmediği bir ayeti oraya bakarak oradan öğrenmiş olacak. Namaz içinde birinin öğrenimine karşılık cevap vermek yani öğrenmek namaza engel bir durum olacağı için bu açıdan bozulacağını söylenmiştir. Hmm. Hatta bu iki talilden yola çıkaracak olursak hafız olan bir kimsenin Kur'an-ı Kerim'i de rahle gibi bir şeyin üzerine koysa, yani kendi elini almasa, Amerika kesirde bulunmasa ve hafız olması bile veya ezbere bilmiş olduğu bir yer olması hasebiyle de öğrenim söz konusu olmasa bu şekilde bakmanın Ebu Hanife'ye göre namazı bozmayacağı hmm. ifade edilebiliyor. Evet. Ama metinlerdeki ifade mutlak olduğu için bu noktada Ebu Hanife rahimullahi göre bunun namaza mani olacağı söylenmiştir. Ama fetva hangisidir, hangi görüşle fetva verilmektedir? Ee, genelde Hanefi mezhebinde bu noktada İmam Ebu Hanife, ve İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahimullah'ın görüşüyle fetva verilmekte. Ki zaten kardeşimizin ifadesinde hafızlık yapmış hı hı. ama zayıf olması hasebiyle bunu işte namazla hatim yapacak. Muhtemelen nafile namazlarda evet. hatim üzere kılacak ki Kur'an-ı Kerim'i ezberi kuvvetlensin. Dolayısıyla bir öğrenim söz konusu değil. Zaten bildiği bir yer evet. sadece bir hatırlamadır. kesir noktasında da dikkatli davranırsa hmm. yani elini alma onu yere koyma ve serdi de rahlede durması şeklinde sabit bir noktada durursa bu konuda da Ebu Hanife Rahimullah açısından da yapılan mütalalarda e, farklılık söz konusu olacağı için bu şekilde yapılmasında bir mani olmayacağını ifade ederiz. Evet. E, Erzurumlu Hacı Aleyhis Efendi vardı. E, hocam Allah rahmet eylesin, rahmet eylesin, Rabbim şefaatine nail eylesin. E, Mekke'ye mükerremede bir müddet beraberliğimiz olmuştu Hoca Efendi'den. E, o e, genelde namazlarını nafile namazlarını yaşı tabi e, yani epey olduğundan dolayı oturarak kılardı ve hatimle kılardı. Tamam. Hafızdı da kuvvetli hafızdı da. ama Kur'an-ı Kerim'i her zaman rahlenin önünde tutardı. Nasıl oturarak kılıyordu. Evet. E, o şekilde yapardı. O dönemler e, yaşımın küçük olması aseviyle çok merakıma mucipti. Hocaya sorardım hocam yani buradan okuyarak mı yapıyorsunuz? O da bu ifadeyi kullanmıştır. Ben biliyorum zaten sadece hatırlama mahiyetine Hı -hı. bakıyorum. Artı bilmemek messem bile mezhepte ve İmam-ı ve i̇mam Muhammed Rahimullah'ın görüşü de olacağından dolayı bir sıkıntının olmayacağını o da, da. Var. E, kendisi de ifade ediyor. Ki o, o vesile de ona almış olduk. Rabbim rahmet eylesin, Amin Rabbim inşallah. şefaatine nail eylesin diyelim inşallah. Bir de hocam burada hemen nafide namaz dedi ya, e, normal farz namazlarda veya vacip olarak kıldığımız namazı bu tip şeyler. Şöyle diyelim, e, aslında kıraat açısından yani namazın bozulup bozulmaması yönüyle, Farz veya nafile namaz arasında bir fark Hı -hı. olmaz. Yani bir eylem, bir hareket, bir iş eğer namaza mani namazı bozuyorsa farzı da bozar, Nafili. nafileyi de bozar. Ama e, nafilede de şöyle bir müsamaha vardır. Hani e, farz namazı kişi keyfi olarak oturarak kılamaz. Hı -hı. Ama nafile olan bir namazı kişi keyfi olarak yani ıstıtaat olduğu halde kıyamı terk ederek oturduğu yerde secdesini yaparak kılabilir. Yani musafı da önünde açması hani kıyamda olan bir kimsenin safı eline almadan rahle üzerinde Hı -hı. olmasında uzak olacağı için belki sıkıntı olabilir. Evet. Böyle bir açı söz konusudur. Anladım. O yüzden belki özellikle nafile namazı tavrını ifadesini kullanmış olabilir kardeşimiz. Evet. Hatta da daha fazla düşünerek okuyacaktır. Hı -hı. Yavaş yavaş okuyacaktır. Hiçbir Farz namazlarda ise belki bunu biraz daha vazifeyi çabucak halledebilme adına riske atmak istememiştir. O yüzden bu ifadeyi kullanmış olabilir. Ama yoksa namazın bozulma noktasında eğer Bozuyor ise farzı da nafilesi eşittir. Evet hocam. Bir diğer sorumuz hocam. Ee, bir tarlayı 8 ay sonra ödemek şartıyla satın aldım. Satan kişiye zeka hemen mi başlar yoksa parayı aldığı tarih itibariyle mi başlar demişler. Anladığımız kadarıyla tarlayı alan kimse kendi namına soru sormuyor da tarlayı satan sorayım. kişi açısından. Hı -hı. Yani şöyle örneklendirelim benim bir mülküm var Hı -hı. bu mülkümü ben size satıyorum ve sizden alacağım bedel satın bedelini de peşin olarak almayacağım. Evet. Vadeli alacağım veresiye sattım ve ben bu alacağıma zekat verecek miyim Hı -hı. veya ne zaman vereceğim. Ee, alacaklar konusunu aslında biz daha farklı programlarda e, detaylı bir şekilde e, beyan etmiştik. İşte alacağın Hanefi mezhebine göre üç kısım olduğu kavi olan alacak. Orta derecede olan alacak bir de zayıf olan alacak. Tabi bu alacağın kuvvetli, orta veya zayıf olması alabilirlilik açısından değil de o alacağın oluşumu itibariyledir. Hı hı. Yoksa alabilirlilik meselesini işte bu sağlam adamdır, bundan alabilirim, bu kuvvetlidir, bu zayıf adamdır, bundan alamam, bu zayıftır şeklinde değil. Evet. Peki bu ayırıma baktığımız zaman eğer bir alacak ki oluşumu karz vermekten kaynaklanmışsa, yani ben size borç verdim ve bundan dolayı sizden alacaklıyım. Hı hı. Veyahut da ticari bir malım vardı, al-sat yapıyordum ki örneğin siz işte otomotiv işi yapıyorsunuz, evet. araba alıp satıyorsunuz, hı hı. E, bu şekilde arabanızı vadeli satsanız bu ticari bir malın karşında alacaktır. Bu kavi alacak konumunda değerlendirilir ve bu alacak zekata tabidir. Peki nasıl zekata tabidir, nasıl verilmesi gerekir? Bu noktada Hanefi mezhebinde rivayet açısından farklı görüşler olsa da tercih edilen görüş o alacak, alacağın oluşumu itibariyle havil başlar. Tabi burada meseleyi bir de şöyle tasvir edelim. Kişi daha önceden zekat veren biri midir yoksa o alacakla mı nisaba malik olmuştur? Yani iki kişi düşünebiliriz. Birincisi adam zaten zengindir. Zaten zekatını veren biridir. Alacağın haricinde nisap miktarı malı vardır. Hı hı. Ee, bu durumda o alacak zaten mali i müstafattır. Ee, yıl içinde yani yıl sonu geldiği zaman, zekat zamanı geldiği zaman o alacaklarını buna katacak. Velev ki almasa bile zekatını verecektir. Hı hı. Ama onunla zengin olmuşsa yani başka bir şey yoksa o takdirde alacağın oluştuğu andan itibaren e, tarih atılır. Hmm. Tabi ama bu biraz e, mülahazada zor olabilir. Yani nasıl mülahazada zor olabilir? Çünkü ticari malın karşılığı diyorsak ticari mal da zekata tabi olan bir maldır. Evet. Yani onun bedeli de aslında sendeyken sen zekat vermekle mükelleftin. Evet. Belki şöyle düşünebiliriz. Miras yoluyla size bir para kaldı. Ve o para bir iki günlükken siz onu birine borç verdiniz. Hı hı. Ee, bu şekilde baktığımız zaman o anda zaten e, size intikaliyle vermeniz arasında fazla bir fark olmadığı için seneyi başlatabiliriz o tarihte. Evet. Ve bu kişi o zekatını vermekte mükelleftir. Ee, peki anladınız. E, almasa almadıkça vermekle mükellef midir? Burada nefsil vücub ve vücubu eda diye iki ifadeden bahsedilir. Yani vermekle mükelleftir ama eda ile mükellef değildir ta ki almadıkça. İşte onun belli bir miktarını aldıkça işte 180 18 200 gram e, altın şeklinde değerlendiriliyor dörtte bir olarak misabın. Hmm. Bu kadar bir miktarını aldıkça aldığının kırtta birini verecektir. Ama e, velev ki vermese iki sene sonra alsa, üç sene sonra alsa, beş sene sonra alsa da geriye dönük beş senenin zekatını vermesi gerekir. Hmm. Hesabını yapacak. Ona göre gerekir. hesabını yapacak. Yani bu şekilde oluşan birincisi dediğimiz gibi borç verme şekli oluşan bir alacak veyahut da ticari bir malın karşılığında oluşan alacak. Ee, i̇kincisi ise o alacak veya isterseniz üçüncüsünden bahsedelim. Tam zıttından bahsedelim hı hı. ki ortasını daha iyi anlayabilelim. Zayıf olan bir alacak ki bunun da zayıf olmaklığı karşılığında bir mal yok. Mal olmaksızın oluşan bir alacaktır. Hı hı. Örneğin bir bayan bir erkekle evleniyor. Evlenirken bir mehirden bahsediliyor. Evet. Ve mehir alacağı kadının değini zayıf olarak değerlendirilir. Hı hı. Yani erkek onu işte şu kadar tarih sonra vereceğim, şu kadar ay sonra vereceğim dediği zaman bu kadının alacağı mehrin mukabili bir ayın, bir eşya, bir emtia olmaması hassebiyle bu değini zayıf gibi görülür. Hı hı. Peki veyahut da işte bir katil maktulü öldürmüştür. E, Maktul'un e, varisleri katilin kısasını talep edebilir. Bu şerif şerifin onlara verdiği bir haktır Hı -hı. ki bu hakkı kimse onlardan alamaz. Ha, kendileri bunu icra edemez. Bunu tabii ki otorite devlet icra edecektir ama devletin onlar namına bunu affetme hakkı da yoktur. Evet. Yani bu gerçek konumuz değil ama bunu da bilelim. Ama buna rağmen maktulün varisleri katilden bir bedel almak suretiyle affedebilirler. E, kan parası dediklerimiz. Evet. Diyet değildir aslında çünkü diyet orada tekabül etmemiştir. Orada kısastır hı hı. lazım olan. Kasıtlı öldürmüştür çünkü. Ama kısasa mukabil biz sizden şu kadar bedel alırsak bu hakkımızdan feragat ederiz deyip de bir anlaşma yapsalar. Yani makdum varisleriyle katil anlaşacak olsalar o rakamda ve katil bunu işte ben size bunu bir sene sonra iki sene sonra vereceğim dese hı hı. bu alacak da bir alacaktır ama zayıf bir alacaktır. Evet. Çünkü karşılığı bir mal değildir. Peki böyle bir alacağın zekatı ne zaman verilir? alındıktan sonra üzerinden yıl geçmesi durumunda zekat hmm. verilecektir. Bunu çok soruyorlardı hocam. Özellikle mihir meselesinde evet. e, hanım kardeşlerimiz diyordu ki ya biz mihiri almadık Belki 10 sene sonra verecek, belki 20 sene sonra. Ne zaman zekatını Biz Ama mirimiz belli, biz buna zekat vereceğiz mi diye hep evet. soruyorlardı. Evet. Ama burada dediğimiz gibi, tabii bunu şunu da ifade edelim. Bu kişi başka bir malla zengin konumunda değil ise... ...yani bu kişi eğer başka bir malı da varsa, zaten zekat veren biri ise... ...o, o alacak ile zengin değil, daha önceden bir zenginliği varsa... Aldıkça aldığının da zekatını verecektir. Onun üzerinden bir daha yıl geçmesine gerek yok. Yani aldığını zekatını verirken derken şunu kastediyorum. <gülüyor> yıl sonuna geldiğinde o aldığı elinde duruyorsa mal-i müstafattır. Evet. Yıl içinde elde edilen bir meblağdır. Onun zekatını verecektir. Ama onunla zengin olmuşsa, o alacakla zengin olmuşsa bu takdirde onu eline almadıkça bir şey vermesine Hı -hı. gerek yoktur. Aldıktan sonra verir mi? Yok. Aldıktan sonra üzerinden bir yıl geçmesi durumunda verecektir. Hatta burada şöyle ifadede kullanılır. Kişi peyder pey alsa, aldığı rakamda da nisap miktarı olmasa e, ancak o elinde kalmadan onu yese, sonra ötekini alsa az bir şey, hmm. onu yese, ötekini alsa onu yese, böylece borcun tamamını yani alacağın hmm. tamamını aldı ama Bitirmiş. hiçbir zaman nisabı kabzetmiş etmiş olmadı. O kişinin zekat vermesine gerek ha. kalmayacaktır. Peki bir de değni vasat vardır ki Orta. aslında sual bununla alakalıdır. Hmm. Ee, ticari gaye olmayan bir malın mukabilindeki alacaktır. Yani bir bedel vardır yine bir muavaza vardır ama karz olarak vermediniz veyahut da ticari bir malın karşılığında almadınız. Örneğin sizin bindiğiniz bir e, arabanız vardı onu sattınız onun mukabilindeki alacağınız. Evet. Oturduğunuz bir ev vardı bir mülk vardı onu sattınız onun karşılığındaki alacağınız işte bu alacak Hangi konumda değerlendirilir? Bu konuda da Hanefi mezhebinde e, İmam-ı Kerhi olsa gerek Zahir Riva ile Kerhi arasında farklı görüşlerden bahsedilse de tercih edilen Zahir Riva'ya görüşüdür bu noktada da. Bu da zekata tabi bir alacaktır. Şu kadar var ki onu teslim almadıkça vermekle mükellef değildir. Hmm. Diğerinden bir fark olarak bu söyleniyor. Teslim aldığı zaman bunun zekatını verecektir. Senesi aldığı zamandan itibaren değil, yine oluştuğu anından itibaren başlayacaktır. Evet. Yani buradaki kardeşimize şunu söylememiz gerekir. Bu satmış olduğu mal, e, mülk ne ise... Ticari gayeyle olan bir mülk müydü yoksa kullandığı bir mülkü mü sattı evet. borç nasıl oluştu buna göre şekillenecektir. Evet. O şeyi de bir hatırlatalım hocam parantez içinde madem hani konuya girdik. Mesela ben kendi şahsıyım e, olarak bir aracım vardı kullanıyordum bunu buna zekat düşmüyordu. Evet. Ama ben bunu dedim ki al sat yapmaya başlayayım ticarete e, başlayayım dedim. Bu saatten sonra o günün tarihini atmamız gerekiyor değil mi? O saatten... Yok gerekmiyor. Yani şey için söylüyorum hani lisap miktarı mala sahip olduğumuz için. Bak şöyle söyleyeyim e aslında bu konuyu da daha önceki programlarımızda işlemiştik. Evet. Yani iki kişiden bahsedelim biri siz olun biri ben olayım hı hı. E ikimizin de bir aracı olsun. Evet. Ama siz galericisiniz, sizin aracınızdaki gayeniz al-sattır. Evet. Ben ise bir bineceğim, benim gayem ise binmektir. Hı hı. İkimiz de piyasadan o aracı alsak. Siz kendiniz satma gayesiyle aracı aldınız, ben de binme gayesiyle aracı aldım. Şimdi benim açımdan baktığım zaman almış olduğum araç ticari bir gaye olmadığından dolayı zekata tabi Değil. değildir. Evet. Ee, ve ben bunu bineceğim, hı hı. bu niyetle aldım. Siz ise aldığınız aracı ticari gayeyle aldığınızdan dolayı zekata tabidir. Evet. Ancak aldıktan sonra baktınız ki ya bu araba çok güzel, çok temiz çıktı, Yürüyeni maşallah her şeyi tıkır tıkır. Ben bunun gibisini bulamam. Önümüzde de zaten yaz. Ben en iyisi bunu kendimde tutayım dediniz siz. Evet. Yani ticari gayeli aldığınız bir arabada bir meni ettiniz. Evet. Bu durumda o mal ticari mal olmaktan çıkar mı? El cevap. O mal ticari olmaktan sizin o niyetiniz ile çıkar daha henüz binmeseniz bile. Hı hı. Yani sizin ticari gayle aldığınız bir araba vardı. Daha birkaç saat oldu, birkaç dakika oldu. Ondan sonra dediniz ki ya bu çok güzel ben bu kalsın diye niyet ettiniz. Ve daha henüz binmediniz kontağına basmadınız. Evet. O mal artık ticari olmaktan çıkmıştır. Normal sizin şahsi bir malınızdır. Zekata tabi değildir. ve ki binmeseniz bile çünkü bu bir terktir evet. deniyorum. Gelelim benim meseleme. Ben aracı aldım, binme gayesiyle aldım ama aldıktan sonra cazip geldi bana. Fiyatı çok ucuz. Ben bundan güzel yani halk tabiriyle ekmek yerim, <gülüyor> satarım, güzel para kazanırım dedim. Evet. Ve o an itibariyle ticarete niyet ettim. Dedim ki ya Suat seni oraya koyalım, sen bu arabayı sat diye de niyetlendim. Evet. Bu durumda bu araba ticari bir mal olur mu? Evet cevap olmaz. Olmaz. Ta ki ne zamana kadar? Satıncaya kadar. Bakın satışı arz etmekle demiyorum satmadıkça, tamam. bunun mukavemine bedel almadıkça bu mal daha henüz ticari bir mal değildir. Ee, yani bu mal sizin elinizde satışa arz ettim. Bir sene durdu, satamadınız. ikinci sene sattınız. Efendim iki seneliktir bu mal. Oysa sizin ifadenizden o tarih Hı -hı. atacağız dediniz ya. Evet. Zekat vermeniz gibi anlaşılıyor ama oysa öyle bir şey değil. İki sene sonra satıldığı zaman aldığım para ile e, ha, aldığım paraya zekat verecek miyim? Biraz önceki bahsettiğimiz evet. konum gibi eğer ben zaten zekata malik biriysem onu ona katarım senem gelmişse veririm. Ama senem gelmemişse o zamana kadar da o elimdeki parayı başka bir şekilde harcarsam vermeyeceğim. Evet. Ha, onunla zengin olmuşsam o zaman o paranın üzerinden bir ha, sene Orada diyorum orada bir tarih Tam parayı aldığımızdan itibaren tarih atacağız. Satış bittikten atacağız. sonra yani tamam. aldıktan sonra yoksa ona niyet etmekle değil. Evet. Bunun arasındaki fark nedir peki yani sizle benim aramdaki fark? Siz satın yani ticari gaye aldığınız bir arabaya binme niyetinde bulunmanız durumunda binmeseniz bile o araba ticari olmaktan çıkıyor da benim binme gayesiyle aldığım bir arabaya ticarete niyet etsem bile ticaret yapmadıkça yani satmadıkça o mal ticari niye olmuyor? Aramızda nasıl bir farika var? Evet. Ee, bu da aslında e, yine fıkhi olarak birinin fiil, birinin terk olmasından kaynaklı. Hmm. Yani nasıl fiil ter? E, ticaret bir fiildir, bir eylemdir. Binmek ise bu eylemi terk etmektir. Yani ticari gayeyi iptal etmektir. Terk yani ticari gayenin iptali mücerret niyetle oluşur. Yani niyet ettim ben buna binmeye dediğiniz an siz ticareti terk etmiş oluyorsunuz. Hı hı. Ve terk eyleme dönüşmesine gerek yoktur. Evet. Mücerret niyet burada yeterli olacaktır. Ama benim açımdan baktığımız zaman ben bunda da binme gayesiyle aldım. Dolayısıyla şu an için bu mal ticari bir mal değil. Ve ticarete niyet ettim. Ticaret bir eylemdir, bir fiildir. Hı hı. Bu ise mücerret niyetli olmaz. Illaki ki ihdas etmem gerekir. Illaki onu icra etmem evet. gerekir. O yüzden benim orada niyetim hiçbir işe yaramaz. Ta ki tatbik edinceye kadar. Bakın bunun bir benzeri de ki bunu da aslında örneklendirmiştik. Seferlik konusunda. Hı hı. Nasıl seferlik konusunda? Diyelim ki ben sizin memleketinize çağırdınız beni. Ben de misafir olarak oraya geldim. Ve niyetim orada 15 gün kalmak. Yani mukimim. Hı hı. Sizin geldiğim yerde. Sonra iki gün, üç gün geçtikten sonra dedim ya ben daha da durmamı gerektiren bir durum yok. Yarın çıkarım dedim. Sizden de izin istedim. Evet. Ve niyetim yarın çıkmak. Bu durumda ben misafir olur muyum? Eyleme, dönüşme. Bakın sefer bir fiildir. Hı -hı. Dolayısıyla o fiil oluşmadıkça benim Hı -hı. mücerret niyetim hiçbir işe yaramaz. Ben yarın çıkana kadar yine mukim alacağım. Evet. Ama aksi olsa... Yani nasıl aksi olsa beni çağırdınız memleketinize. Ben de dedim ki üç günlüğüne bir gideyim dedim, dört günlüğüne gideyim dedim. Misafirim. İki gün sonra dedim ya burası çok güzelmiş. İşte sağ olsun Suat da beni çok iyi al işte misafir etti, konuk etti. Ben en iyisi burada on beş gün kalayım diye niyet ettim. Eder etmez ben Muhim. namazım bu kim olacak? Hmm. Hatta namaz içinde dahi niyet edecek olursam. Yani diyelim ki öyle namazını kılıyordum. Birinci rekatını kılmıştım. İkinci rekatta selam vermem gerekirken o anda niyet ettim. Niyetim diye. otomatikman o namaz dörde intikal Aa, edecektir. Evet. Bakın bir fiil yok ortada. Niye? Çünkü bu fiilin terkidir. Hmm. Sefer bir eylem, eylemsizliliktir. Eylemsizlik ise mücerret niyetle oluşan bir şeydir. Yani namazı orada iki kılıp ondan sonra... Ya ben mukim oldum, ben bir dörde tamamlayayım dememek Yok, gerekiyor. Yok, namaz Direkt... bittikten sonra zaten bitmiştir. Evet. Ama namazın içindeki, benim ifadem şudur. Evet. Mücerret niyet ile mukim olduğunu Mükim göstermek olur. açısından hmm. bu örneği verdim. Evet hocam. Çok ince detaylar var. Onun için yani fıkıh konusunda e, kulaktan duyma şeylerle değil de birebir fetva Şüphesiz. alımlarında Herkes çok büyük fayda var. şahsına münhasır olarak fetva sorması gerekecektir. Evet hocam. Evet. Bir diğer sorumuz da hocam. Şunu da ifade edelim Buyurun ama, hocam. E, yani şunun açısından söylüyorum. Malumat ile meleke arasında fark vardır. Bazı kardeşlerimiz işte burada yaptığımız sohbet tarzı gibi hoca efendileri dinlerler. Belki birçokla da malumatınız olur. Bakın size uzun yıllardan Hı -hı. beri fıkı söyleşisi yapıyoruz. Yani soru cevap yapıyoruz. Evet. Bu sizin açınızdan ciddi bir malumat melekesidir. Kesinlikle. Evet. Ama bu malumat sizin için aslında bir meleke oluşturmaz. Evet. Niye? Çünkü alt zemininiz yok. yok. Yani o tutturabileceğiniz temelleriniz evet. yok. Çok bilginiz var Hı -hı. ama o bilgilerinizin arka planı boş. Bu şu demektir. Malumat maluma sahibi olan bir kimse kendisinde o birikimin var olduğunu zannederek bir şeyler konuşmak isteyebilir, bir şeyler söylemek isteyebilir. Hı -hı. Veya bir yerlerden istimbat ederek bazı işte bu ona benziyor, bu da onun gibidir diyerek, e, kendisince bir fikir üretebilir evet. ve büyük bir hataya düşer. Kesinlikle. O yüzden e, talebe arkadaşlarımıza özellikle bizim nasihatımızdır e, daha alt zemini oluşturmadan malumat edinme gayretinde bulunulması. Hmm. E, bizim tekamülde biliyorsunuz her yıl yeni talebe alırız. Evet. E, Tabi bunlar diğer medreselerden mezun olan arkadaşlardır. Hmm. Geldikleri zaman onlara derim ki ilk 6 ay muasır fıkı sormanız yasaktır. Yani güncele dair fetva sormanız size yasaktır. Niye? Çünkü siz onlarla malumat elde edeceksiniz ama onun altını dolduracak bir bilgiye, bir donanıma sahip değilsiniz. Hmm. Ne olacak? Burada önce bir, bir klasiği okuyacağız. Önce biz temelimizi bir oluşturacağız. Ha, o temel bittikten sonra onun üzerine muasir meseleleri ne yaparız? Bina ederiz. Hmm. O takdirde sizin de bir reyiniz olur. Siz de ona göre konuşursunuz. O yüzden yani malumat ile melekeyi birbirine karıştırmamamız lazımdır. Bunu da bir ekstra olarak söylemiş Fıkıh olalım. Fıkıh konusunda çok mesela bilgi almak isteyen, okumak isteyen kardeşlerimiz var mesela hocam. Ee, onlara bu anlamda nasıl bir tavsiye? Mesela Arapçası yok. Kur'an-ı Kerim okuyabiliyor veya farklı ezberleri olabilir ama. Yani şöyle ama. söyleyelim. Bu belki dediğimiz gibi yani alt yapısı yok, zemini evet, evet. yok ama malumat edinmek istiyor. Edinsin ama o ona cesaret vermesin. Hmm. Yani benim bu derece bir bilgim ben falan kitabı okudum filan kitabı okudum diyerek kendince bir şeyler görüp de sahaya çıkıp da ben de bir şeyler söyleyeyim dediği an orada işte en büyük hata yapmış olacaktır. Hmm. İşte o yüzden yani talebeli konumunda olanlar yani eğer bu konuda hani balık yemesi değil de balık tutmasını öğrenmek isteyenler bunu malumattan önce bunun temelini oluşturmaları lazım. Evet. Yani tersten başlayacak olurlarsa bu ciddi anlamda bir yanlış olacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuz hocam. Bir bayan aybaşı halinden temizlendiğinde o vaktin namazını kılması gerekir mi? Bir de şöyle sorular da geliyor hocam. Bir bayan işte vakit girmiş akşam namazı veya yatsı namazı o anda kılmamış onu, e, kılmadığı belli bir zamandan sonra da işte aybaşı olmuş. Bu anlamda o namaz ona borç olur mu diye sorular evet. da var. Şöyle ki e, malumunuz bayanların o halleri bulunduğunda aybaşı hali veyahut da işte lohusalık dönemlerinde Hı -hı. Namazda mükellef değildir artı namazla mükellef olmadığı gibi kılmaları dahi caiz değildir. Evet. Oruç noktasında ise orucu tutmayacaklar ama daha sonraki günlerde kaza edeceklerdir. Hı -hı. Peki sizin sualinizden başlayalım ilk önce. Vakit girdi. Temizken vakit girdi ama kılmadı. Ama vakit içinde aybaşı hali oldu. Hı hı. Veya doğum yaptı, loğusa oldu. O namazdan mesul değildir. Çünkü hı hı. Hanefi mezhebine göre namazdaki mesuliyet e, iftidat tekbirinden bir evvelki cüz ile oluşacaktır. E, do, yani vakit girer girmez kişiye o namaz farz değildir aslında. He, Bunun evet. sebebi çünkü vakit girdiğinde namazını kılmayıp da vakit içinde ölen kimse o namazdan mesul, mesul müdür yıldır. orada zuhur eder. Tamam. Bu insanın mesuliyeti ne zamandır? İftidat tekbiri almadan bir anki evvelki zamanda mesuliyet yani hitap bir nevi ona tahallük etmiş. Ve o hitap neticesiyle o kişi namazını kılacaktır. Evet. Bu ta ki vaktin sonuna geldiğinde vaktin sonuna gelip de hala daha bu kılmamışsa o zaman vaktin tamamı onun için mesuliyet açısından hmm. sebep olacaktır. Borçlu olacak. Borçlu yani. olacaktır. Bunun <gülüyor> da semeresi şöyle olur. Kerat vakitleri. Yani örneğin kişi ikindi vaktinde. İkindi namazıyla muhatapken kılmasa, kılmasa, kılmasa ta ki akşamı işte 10 dakika kalaya kadar tehir etse. Tahrimen mekru olan bir zamana gelmiştir. Evet. Peki o zamanda o vaktin ikincisini kılabilir mi? El cevap kılabilir. Kılması da gerekir. Mekru olmakla beraber. Niye peki kılabilir? Çünkü tekbir aldığı andan bir evvelki cüz kerahat vakti olduğu için zaten ona nakıs olarak vacip olmuş. Evet. Nakıs olarak farz olmuştur. Nakıs olarak farz olan bir şeyi nakıs olarak eda etmekte bir mahsur lazım <gülüyor> gelmez. Ama kişi o vakti bitirse yani kılmasa kazaya kalsa ikindi namazı hmm. ertesi gün ikindi vaktinde akşamı 10 dakika kala dünün kazasını kılabilir mi? Kılamaz. Niye? Niye? Çünkü dünün kazasındaki vücubiyet vaktin tamamıyladır. Evet. Yani kamil olarak vacip olmuştur ki kamil olarak vacip olan nakis olarak eda edilemeyecektir. Bilmemez. Bu anlamda bir farklılık var. İşte böyle olduğundan dolayı bir bayan vakit içinde namazını kılmayıp da vakit içindeyken aybaşı hali söz konusu olursa o namazdan mesul değildir. Hı. Peki aynı olay aybaşı halinde olan bir bayan vakit içinde temizlenecek olursa ki onun da belli bir zamanı var. Yani işte iftar tekbir alacak kadar, boy abdesti alıp iftar tekbir alacak kadar eğer aybaşı işte 10 günden önce kesilirse gibi bazı ayrımlar var. O vakitte temizlenecek olursa o namazdan mesuldür. Hatta burada şunu da ifade etmek isterim. Şafii mezhebinde bu biraz daha farklı şekilde karşımıza çıkar. kişi eğer ikindi namazında temizlenirse bir bayan öğle namazından da mesuldür. Şafi, namazında, e, şafi mezhebine göre Yasın namazında temizlenirse akşam namazından da mesuldür hmm. çünkü şafi mezhebine göre cem olayı vardır evet. yani cemi takdim ha. ve cemi tehkir evet. olayı vardır bu bağlamda e, şafi iştihadı şafi kitaplarının ifadeleri e, yani, ikindi, yani ikinci olan namaz ki öğle ile ikindi cem edilir akşam da cem edilir dolayısıyla öğle ile ikindi cem edildiğinden dolayı ikindi de temiz oluyorsa o zaman öğle ile de muhatap hmm. olacaktır Akşamla yassı cem olabileceğinden evet. dolayı yassıyla muhatap olan bir kimse akşamla, akşamla da, da muhatap olacaktır. Bu kimsenin misafir veya mukim olması sonucu değiştirmeyecektir. Hmm. Tabii bu dediğimiz gibi Şafii mezhebine göre. Ancak Hanefi mezhebine göre e, cem olayı zaten sadece bizde Arafat'ta vardır. Hmm. E, seferlik durumunda Hanefi mezhebine göre cem yoktur. O yüzden hangi vakitte temizlenirse o vakitte eda etmek de mükellef olacaktır. <Gülüyor> evet hocam. Bir diğer e, sorumuzda da hocam. Şafii mezhebine göre vücuttan çıkan kanın abdesti bozmadığını biliyoruz. Buna göre namaz kılan kişinin vücudundan kan aksa abdesti bozulmaz. Ancak bu kan necis sayılmaz mı? Bu halde namaz kılması caiz olur mu diye evet, evet. sormuştuk. Tabii şunu öncelikle ifade edelim. Bir mezhep farklı bir mezhebin kitaplarından alınmaz. Hı hı. Keza bir mezhepte derinleşmiş olan veya bir mezhebin fıkkına hakim olan bir kimsenin de diğer mezhebin fıkkına hakim değilse onun da diğer mezhep hakkında konuşması bu bağlamda uygun olmaz. Hı hı. Belki bildiği konuları tahkiken olmasa da takliden söyler. Eğer tahkik etmişse de tahkiken de söyler. Bunu şunun için söylüyorum. Bizim biliyorsunuz İsmaila'da danışma hattımız vardır. Evet. Burada işte 12 arkadaşımız vardır. Bunlar hakikaten ilim noktasında belli konuma gelmiş olan arkadaşlarımız. Uzun zamandan beri yanımızda olan hoca arkadaşlarımızdır. Bunların içinde de yine bir arkadaşımız Şafii mezhebi üzerine derinleşmiş ve o konuda da hakikaten belli bir ıslahatı sergilemiştir. Evet. O yüzden özellikle kendisi Şafii mezhep olan bir kardeşimizin şahsına tağlık eden bir meselede direktmen fetva hattını araması ve orada kendisinin şafi olduğunu ve ben şafi mezhebine göre fıtih hmm. sualimi sormak istiyorum deyip beyan etsin. O arkadaşımıza aktarılarak o taraftan ona cevap verilmesini tavsiye ediyoruz. Evet. Bunu özellikle yapalım. Ama buna rağmen yine e, sual e, yani şafi mezhebine göre sual hmm. edilen bir mesele ki e, bildiğimiz bir mesele. Onu da beyan etmekte fayda görüyorum. E, malumunuz kan Hanefi mezhebine göre vücuttan çıkmasıyla abdesti bozar. Evet. Ee, Şafii mezhebi ise bu noktada Hanefi mezhebi gibi değil. Yani abdesti bozmaz. Tabi kardeşimiz haklı olarak şöyle bir şey işgal aklına geliyor. Peki namaz içinde vücudundan kan akan bir kimsenin abdesti bozulmuyor ise o halde namazına devam edecektir. Oysa kanın bizatihi kendisi necis midir değil midir? Hı hı. E, necisse o zaman necaset ile beraber namaz kılması caiz değildir. Her halükarda namazını bozması gerekecek mi? Tabi bir şeyin abdesi bozup bozmaması ayrı bir şey. O şeyin necis olup olmaması başka bir şey. Evet. Yine bunları karıştırmayalım. Ama bunlarla alakalı Şafii mezhebine göre e, kanın necis olup olmama noktasında... Daha doğrusu, af miktarının olup olmama noktasında şöyle bir ayrılık, şöyle bir farklılık vardır. Eğer kan kişinin kendi kanı ise, yani Hı -hı. kendi vücudundan çıkan kan ise ve kişinin kendi e, e, ne diyelim kendi eylemiyle, kendi fiiliyle de çıkmamışsa, kendi sonuyla da çıkmamışsa, o kandaki af miktarı geneldir. O kan o kişinin namazına engel değildir. Hmm. Bununla alakalı işte e, ashabi kiramdan varit olan bazı <gülüyor> eserler. Savaş esnasında ok kendisine isabet ediyor, oluk oluk ondan kan akıyor, vücuda elbisesi her tarafı kan oldu halde namazın o şekilde devam etmesi böyle bir işlaha da gitmelerine sebebiyet hmm. veriyor ki yani kişinin kendi kişi kanı oradan heh, kızın, Yani kişinin kendi kanı ise ve kendi iradesiyle de bu çıkmamış ise bu kan o kişi hakkında o kişi hakkında neciz değil. Af kapsamı çok geniştir. Ancak o kan kendi iradesiyle çıkmışsa yani kişi kendi elini kesti oradan kan aktı, elbisesine bulaştı. Veyahut da bir başkasının kanı kendisine bulaşmış ise burada Hanefi mezhebi gibi bir af miktarı dahi yoktur. En ufacık bir zerre dahi olsa bu onun namazına engel olacaktır. Hmm ama hanefi mezhebinde biliyorsunuz bir dirhem meselesi vardır af miktar olarak. Bu necaset kan olsa da böyledir, idrar olsa da böyledir, irin olsa da böyledir. bir dirhemden aşar ise bu namaza engel. Necaseti galizadan bahsediyorum bir dirhem veya daha az olursa namaza engel değil. Tabi bir dirhem olduğu halde necaset üzerinde o şekilde namaz kılması da en mekruttur. Ama bunu hı hı. da ifade edelim. Ama çıktığı anda bir dirhem dahi olsa kan çıksa abdesti bozuyor. Abdesti bozması ayrı bir konu. Heh, ha, yani bahsedelim. onları karıştırmasınlar. Yani necaset meselesi farklı bir şey. Evet. Onu zaten ifade ettim. Hı hı. Ama Şafii mezhebine göre ise kanın necis olup olmaması e, o kanın kişinin kendi kanı olup olmamasına göre değişkenlik arz ettiği gibi kendi kanı dahi olsa kendi iradesi Çıkıp çıkmaması açısından e, Yine farklılık arz edecektir evet, Ama hocam. dediğim gibi bu konulara dair detaylı Malumat isteyen kardeşlerimizin e, Danışma hattını aramasını şiddetle tavsiye ederiz Evet hocam Bir başka sorumuz hocam e, Namazdaki tesettürle ilgili büyük bir sıkıntımız var Tesettürlü olan bir bayan Namaz kılarken önden bir tutam Saçları gözükebiliyor bunun namaza mani olacağını söylediğimizde az bir miktarın önden gözükmesinin bir zararı olmayacağını söylüyorlar. İlmi savunma yapamıyoruz. Bu konuda kaynaklı olarak bilgi verebilir misiniz demişler. E, malumunuz çocukluk dönemimizde bize öğretilen bir 32 farz vardır. Evet. E, 32 farzın işte 12'si namazdadır denir. Hı hı. E, 12'si namazda olan bu farzların işte altısı içinde altısı dışında yani rüküm ve şartlar bunlardan bir tanesi de necasetten taharettir. Yani dışında olan şartlar. Yani kişinin gerek bedeninde, gerek elbisesinde, gerek namaz kılacağı mekanda necasetin bulunmaması gerekir. Artı bir de setre avrettir. Yani kişinin avret mahallini örtmesi. Tabi bu erkek ve bayanlarda farklıdır. Yani erkeğin avret ile bayanın avret mahali farklıdır. Peki bir bayan avret mahalli ki saç avrettir bunu örtülmemesi durumunda bu kişinin namazın öncesinde yapması gereken şartlarına riayet etmemiş olacaktır. Hı hı. Peki açılacak olsa avret mahalli namazda, namaza engel olur. Ne kadar bir miktar açılırsa engel olur. Bu noktada deniyor ki Hanefi mezhebine göre avret mahalli açıldığında vücutta insanın avret olan en ufak uzvunun işte dörtte bir bazı rivayetlerde bu gelen bazılarda ekserdir. Bazıları çok az dahi olsa ki bu daha fazla maliki mezhebinde vardır. O kadar bir miktar açılmışsa bu kişinin namazını engeldir. Eğer bir rüküm miktarı devam ederse hmm. bu veya bir rükmü o şekilde ifa ederse. Bu konular beyan edilirken e, mülteka da olsa gerek ki onun şerhinde Mecmul Enhur'da da bu konu var. Der ki bir bayan saçını kapatmalı namazda saçının önünden bir nebze gözükecek olsa yani çıksa bu mani olur mu olmaz mı sahih olan görüşe göre manidir der ki bu sahih ifadesini kullanması bu konuda ihtilaf olduğunu gösterir. Evet. E, muhtemeldir ki zaten bu gibi tartışmalar eğer çıkmışsa hani bu kadarı zarar etmez gibi ifadeler kullanılmış sualde hı hı. E, bu ihtilafı bilen veyahut da bu ihtilafı hani malumat tarzında okuyan kardeşlerimizin e, bir ifadesi olsa gerek. Evet. Ama Hanefi mezhebine göre ne olursa olsun bir tutam değil bir tanesi dahi kılın bir tanesi dahi avrettir. Ha, bunun namaza engel olup olmaması o miktar af miktarını kapsayıp kapsamamasıyla hı hı. alakalıdır. Hatta kadın için işte en ufak uzun kulaktır denir. İşte o saçından kulağının dörtte bir miktarına ulaşacak kadar bir miktar açılır ve bu bir rükün miktarda devam ederse elbette bu kişinin namazına mani olacaktır. O zaman öyle başörtü bağlanmasına biz tesettür diyemiyoruz değil mi hocam? Yani müce tabii ki saçın Yani yeni bir tamamıyla... moda tesettür modası halinde. Ön saçlar artık açık bir şekilde Yok, bağlanıyor tabii mesela. Tabii ki değildir. Yani tamamıyla saçın bir tane kılı dahi gözükmemeli. Tabii bu namazla alakalı Dışarıya baktığımız zaman dışarıda sadece saçının kılının gözükmemesi değil, güzelliğini ifşa edecek bir şeyin olmaması. Hmm. Çünkü tesettürdeki ana gaye kişinin güzelliğini ortaya koymak değil, var olan güzelliği setretmektir. Setretmek. Onu kapatmaktır. Hmm. Yani dışarıdan bakıldığı zaman işte bu bayan, ee, yaşlı bir bayan mıdır genç bir bayan mıdır bu konuda kişinin bir fikir yürütememesi lazım. Yani herkes aynı minvalde işte yaşlı bir bayan yürüyor şeklinde algılamalıdır tesettürün tabi bu tarafı da vardır ki bununla alakalı bizim uzun bir e, soru cevabımız vardı hatırlarsınız. Evet, evet. Orada detaylı bir şekilde bu konuyu da ifade etmiştik. Ama namazla alakalı baktığımız zamanda da e, saç noktasında her ne kadar tartışma olsa da sahi kabul edilen görüşe göre ki kardeşimiz kaynak istemiş ki mecmun Enhur'un birinci cildini buna kaynak olarak verebiliriz. Hı hı. Damat diye maruf olan bu kitapta mültekar şerri. Orada e, namazı bozan durumla şey setravretle alakalı Meseleler beyan edilirken saç konusu da orada açık bir şekilde ifade edilmiştir. Ve sahih tabirde özellikle orada vurgulanmıştır. Oraya bakabilirler. Evet kaynak olarak da oradan evet. detaylı bilgi alabilir izleyenlerimiz. Bir diğer sorumuz da hocam. Biz çiftçiyiz ve bizim buralarda şöyle bir uygulama var. para ihtiyaç duyduğumuzda mahsulümüzü sattığımız düccardan borç para alıyoruz. Ve aldığımız meblağı üreteceğimiz mahsule sabitliyoruz. Mesela 10 bin, bin lira aldıysak... 700 veya 800 kilo fındığa sabitliyoruz. Daha sonradan fiyatlar artsa da bunu yansıtmıyoruz. Hasat yaptığımız o kadar kiloyu verip parasını almıyoruz. Bu işlem caiz olur mu? Evet. Şimdi biraz daha meseleyi tasvir edelim. Siz tüccar olun. Ben çiftçi olayım. Ben ürün ekiyorum, biçiyorum ve onunla geçimimi temin ediyorum. Ancak kışın bana para lazım. Yani ben e, ayağımı yorganıma göre uzatamamışım demek ki <Gülüyor> bir açık yapmışım e, mahsulümün oluşmasını bekleyecek bir zamanım yok şimdiden ben bu parayı ihtiyacımı göreceğim size geliyorum sizden borç alıyorum e, evet. kardeşimizin sualinde. Ve almış olduğum borcu ise ki aslında borç deniyor ama bu borç mudur? Bunu konuşacağız tabii ki. Hı hı. Ee, borç gibi ifade edilse de bunu mahsule endeksliyorum. İşte ben eğer fındık üreticisi isem fındığa endeksliyoruz. Eğer çay üreticisi isem çaya endeksliyoruz. İşte elma üreticisi isem elmaya endeksliyoruz. Buğday ise buğdaya. Hı hı. Ve bu şekilde bir sabitliyoruz. Ve ben mahsulümü e, topladıktan sonra o kadar elma, o kadar fındık ve o kadar çayı size veriyorum. Evet üzerinde daha da ürettiğim varsa onu da satıyorum. Fiyatta artma veya eksilme olsa da orada rakamsal olarak aldığım borç miktarından fazlaya veya eksiye gitmiyoruz. O neyse o kadardır. Hı hı. Aslında bu her ne kadar borç şekli ifade kullanılsa da bu bir akittir, bir alışveriştir. Ve fıkıh dilinde bu alışverişe selam akdi denir. Hı. Nedir selam akdi? Para peşin mal vadeli şeklinde yapılan bir akit sistemidir. Ve özel bir hukuku vardır, özel şartları vardır. Yani normal alışveriş babından ayrı şekilde zikredilir. Çünkü normal alışverişte satışa konu olan nesdeki mebi ile e, satım e, bedeli bunların belirgin olması gerekir, ortada olması gerekir, kişinin mülkünde olması gerekir. Özellikle mebiden bahsediyoruz, hemen e, zimmette de olabilir. Ama e, olmayan bir şeyi satmak <gülüyor> caiz değildir. Selam bu bağlamda istisnai olarak şer şerifte varit olmuştur çünkü kişinin daha henüz üretmediği buğdayı satacaktır, üretmediği fındığı satacaktır, sahip olmadığı, mülkünde olmadı, hatta yani e, mevcut olmayan bir olup şeyi olup olmayacağı da belli olmayan e, ürünü satacaktır. Dolayısıyla bunun özel bir hükmü vardır, özel şartları vardır ve özel bir başlık altında bu konu incelenmiştir. Peki nedir bu başlıklar? Belki şu anda vaktimiz buna müsait değil. Bunu çok detaylı bir şekilde ele alamayacağız. Ama en azından can alıcı noktaları konuşmak gerekirse satışa konu olan mal dediğimiz, müstemmufit diyoruz ona, biz fıkıh dilinde işte fındıksa fındık, çaysa çay. Bunu muayyen şu tarladan şeklinde belirtmemek gerekir. Yani ben sana 10 ton şu kalitede fındık vereceğim veya işte şu kadar ton sana çay vereceğim. Hmm. Şu tarlamdan çıkacak vereceğim şeklinde değil. Muayyen olmalı Çünkü muhtemel ki o tarlayı çıkartmayabilir. Yani zimmetimde sana bu kadar fındık borçluyum. Hmm. Şu kadar buğday borçluyum diyeceğim. Bunu hangi tarihte teslim edeceğimizin Tarihin de beyan edeceğiz ki aşağı yukarı hasat ne zaman, hasattan sonra ne kadar bir gün. Ki o dönem içinde benim tarlam çıkarmasa da ben piyasadan onu temin edip size teslim etmem gerekir. Evet. Ve bu mukabilde sizden alacağım bedeli ise peşin olmam gerekir. Hmm. Zaten buna ihtiyacım olduğu için ben ürünümü ucuza satacağım. Siz de bu ürünü daha henüz olmadan parasını veriyorsanız tüccar olarak bu sizin işinize geliyor. Siz de ürünü ucuza almış olacaksınız. Evet. Dolayısıyla bu kardeşimiz aslında üreteceği mahsulü daha üretmeden selem yoluyla satmış oluyor, borç almış olmuyor. Hmm. Onu işte mahsulüme endeksliyorum derken de bu kastı vardır. Yani ben size o kadar ton mahsul sattım, domates sattım işte veyahut da buğday sattım veya fındık sattım. Bu mukabilde parasını aldım. Ha, bu saatten sonra buğdayın fiyatı çok artmış, çok inmiş, hiç önemli değil. Ben size şu kadar ton, şu kadar işte miktar buğday vermekle mükellefim. Evet. Bu şekilde bir ama Bu dediğimiz gibi selam aktı olarak meseleye bakmamız gerekir. Evet. Bununla alakalı yani bireysel olarak bununla iştigal eden kardeşimizin birebir arayıp da bizim danışma hattını şahsına münhasır daha nelere dikkat etmesi gerekir? Bunu sual etmesini tavsiye ederiz. Evet. Bu da bir de şu çıkıyor. Yani kişinin bir isim vermesi ona işte bu borçtur demesi burada da olduğu gibi onun mahiyet itibariyle borç olmasını gerekli kılmaz. Çünkü akitlerde itibar maksattır. Yapılan işlem nereye oturuyor da hmm. Bunu görmemiz gerekir ve meseleyi ona göre yorumlamak gerekir. Meseleyi direkt ben borç olarak bakacak olursak, bu borçsa ben sana o parayı vermem gerekir. Onu bir mahsule endekslememiz diye bir şey olmaz. Evet. Bunu ancak dediğimiz gibi selam yoluyla yaparız ki selam yoluyla da bunun çıkışı mümkündür. Evet, bununla bitiriyoruz ama hocam şunu da hatırlatmakta hatırlatmak fayda var. <gülüyor> birçok kardeşimize görüştürümüzde özellikle kendi cemaatimiz içerisinde de aynı şekilde şunu devamlı yaptıklarını görüyorum. İnternet üzerinden dolar alımı, altın alımı veya bozdur gibi bu mevzuları yani gerçek manada işte 5 vakit namazında işte niyazında ameli güzel olan insanların dahi bunları yaptığını görüyorum. Fark ediyorum. Onları anlattıkça a biz niye böyle bir şey yapmışız?" diye tepkiler alıyorum. Evet. Bu anlamda hatırlatmak anlamında belki programları takip etmiyor olabilirler. Belki bu programı dinlerken en azından bir bilgi sahibi olsunlar için hocam. Bir cevap verebilir miyiz? Yani bakın biraz önce bir selam akdinden bahsettik. Özel bir başlığı olan, özel bir hukuku olan bir akit yapısıdır. Çünkü mağdumun satışıdır. Keza bu kabildendir sarf akdi. Yani paranın birbirleriyle. E, takas yoluyla yapılan akide fıkıh dilinde sarf akide denir. Buna biz altın almak da diyebiliriz, döviz almak, döviz satmak da diyebiliriz. Hı hı. Bu tarzdaki alışveriş de diğer alışverişten ayrı bir hukuka tabidir. Çünkü e, bakın normalde bir insanın bir mal alma ve satmadaki de asıl iş mebidir. Hı hı. Mebide ise amaç ondan menfaatlenmektir. Yani bana bardak lazım bardağın bardaklık vasfından istifade edeceğim. İşte bana kompütür lazım bilgisayar lazım onun bilgisayarlık vasfından istifade edeceğim. Bu amaç onun bizatihi kendisinin kullanımıdır. Alıcı onu gayeyle alır ve satıcı onu benim gayeme hizmet olsun diye bana verir. Hı. Ve bu bağlamda bir akit asıl olarak o amaca hitap eder evet. yani mebiye. Oysa para parayla transfer olduğu zaman parada matlup aynı değildir paranın alım gücüdür maktup olan. Hı hı. Yani para araçtır amaç değildir. Doğru. Evet. Peki böyle baktığımızdan dolayı or ortada aslında bir mebi yoktur. Fıkıh dilinde. Bu açıdan bu müstakil bir bab olarak, müstakil bir konu olarak ve müstakil bir hukuka tabi olarak işlenir. Ve burada en önemli unsur da yedenbiyet ilkesidir. Yani kabızlaşma. Hı hı. Bedensel ayrılık vuku bulmadan önce tarafların birbirleriyle alacak vereceği kalmaması Tabi burada işte efendim internet üzerinden bunu yaptığımızda e, hesaba paranın transfer olması, nakil olması zimmetlerde bir borcun nihayete ermesi şeklinde algılanmaz mı? Bu e, muasır fıkıhçıların yani e, işte yani bu asırda yaşayan fıkıh ilmiyle de meşgul olan Hoca Efendi'nin gündeminde olan bir mesele. Yani kabız dediğimiz olay, bir malın teslim alınması dediğimiz olay nedir? Klasik kaynaklarımızın ifade edildiği dönemlerde fiziksel kabızdan bahsedilir. Evet. Yani ben bunu aldım, bunu sen aldın. Bir de kabzı örfi vardır ki örfen almak veya vermek denilen şey işte bir paranın hesaba intikal etmesi kabız olarak değerlendirilir mi? Birçok noktada evet değerlendirilir diyebiliyoruz. İşte ben size zekatımı gönderiyorum. Sizin hesabınıza paraya yatırdım. Ben zekatımı vermiş oldum. Sizin vekiliniz olarak bunu kabz etmiştir. Ama sarf akdinde ise durum biraz daha farklı olacak. Çünkü normal akit yapılarında hükmü diye ifade ettiğimiz kabız, tahliye yoluyla olan teslim almak kabul edilirken açık bir ifadeyle fıkıh kitaplarımızda bunun hükmü olmamalı bizatihi gerçek bir kabız olmasının vurgusu yapılmıştır. Artı bir de şu vardır ki internet bankacılık sisteminde e, bu tarzda yapılan alışverişlerde sadece yani e, hükmür bir paranın, itibari bir paranın, gerçek olmayan bir paranın rakamların bir hesaptan farklı bir hesaba intikalidir. Evet. Yani bunu mesela şöyle e, biraz tasvir etsek. E, diyelim ki biz sizde bir alışveriş yapacağız. Benim de vekilim var. Sizin de vekiliniz Hı -hı. var. Benim ve sizin vekilimiz bizden ayrı bir yerde ama biz ikimiz akideyiz. Yani alıcı ve satıcı biz ikimiz. Ama benim size vermem gereken işte para benim vekilimde. Sizin bana vermeniz gereken altın veya gümüş veya para sizin vekilimde. Biz akdi beraber yapıyoruz. Sonra telefon açıyoruz vekillerimize. Tamam işte teslim edebilirsin. Sen de diyorsun ki teslim edebilirsin. Onlar birbirleriyle bunu teslim ediyor ama bizim birlikteliğimiz hala devam ediyor. Evet. Bunda fuken bir sıkıntı yok. Bunu kitabı aslında da dahi ibaresini bulabiliriz. Ee, ama şöyle olsa biz telefonla veyahut da işte bir şekilde vekillerimize bu yetkiyi versek ve birbirimizden ayrılsak onlar ondan sonra o al veri yapsalar bu olmaz. Hmm. Bizim bedensel birliliğimiz devam etmesi noktası şarttır. Evet. Peki bankayı bizim vekilimiz olarak düşünebilir miyiz? Evet bir nebze düşünebiliriz. E, diyelim ki benim bankam A bankası olsun, sizin hesabınızın olduğu banka B bankası olsun, B bankası sizin vekiliniz, A bankası da benim vekilimdir. Ve ben sizle bir alışveriş yapıyorum. Yani benim A bankasındaki vekilime diyorum ki falancının B bankasındaki vekili, işte vekilidir falancının ona teslim et. O da ona itibar olarak teslim ediyor. İşte tam bu noktada teslim ne zaman gerçekleşiyor? Yani o kaydi paranın, Kaydının oraya intikal etmesi fiziksel olarak paranın oraya intikali midir? Hmm. Oysa şunu biliyoruz ki bankaların bu şekilde al verleri yani kendi aralarında para transferleri anlık olabiliyor. Ama anlık olsa da bunun fizikselliği ya bir hafta sonra veya gün sonunda veya üç gün sonra belli zamanlarda bu yapılıyor. Hmm. İşlem hacmine göre. Yani onu tamam senin paran bendedir, itibar olarak bu şekildedir kabul etleniyor. Ona göre tasarrufuna sunuyor. Ama bununla rağmen gerçekten oradaki o hesabın buraya intikali anlık değildir. Bu zaten mümkün değildir. Çünkü e, dakikada belki onlarca yüzlerce transfer işlemi evet. yapılıyor aynı anda. Evet. Yani her birine bir adam gönderse e, ortada banka diye bir şey kalmaz. Evet. Dolayısıyla bu e, dediğimiz gibi 3 günlük, 4 günlük haftalık süreçlerde olabilen bir işlemdir. Artı bir de şu da var. Evet. Özellikle bunu bir ekonomiciden dinlemiştim. Rakamlar da vermiştim ama şu anda hatırımda değil rakamlar. Türkiye'de ticari olarak dönen para ile gerçek reel dediğimiz yani elimize alabileceğimiz para arasında dahi fark vardır. Hmm. Yani ticareti dönen para genelde bankalar üzerinden olduğu için ihtiyaç olmamasından dolayı daha düşükte kalır. Evet. Aferin yanlış söyledim. Daha fazla da kalır. Elde tedavül eden para paraysa daha azdır. Çünkü siz büyük hacimde iş yapıyorsunuz. Yani fiziksel parayı elinize almıyorsunuz. Hı -hı. Sizin sattığınız kişi de aynı şekilde o parayı eline almıyor. O da o şekilde alışveriş yapıyor. Ve bu tedavül ediyor. Bu piyasada dönüyor. Dönüyor ama hakikatte piyasada para dönmüyor. İtibarlar dönüyor. Alım güçleri dönüyor. Hı -hı. Tabii bu karşılıksız anlamında değil. Karşılıksız olsa zaten bu ekonomiye ciddi anlamda bir darbe olur. Tabii. Karşılığı var ama ihtiyaç çok basılmasına. Niye? Çünkü hiçbir zaman onlar ele alınmayacak. Yani hmm. şöyle söyleyeyim şu andaki bütün Türkiye'deki insan, bankada hesabı olan insanlar hesaplarımızı biz istiyoruz. Fiziksel olarak bizim paramızı verin deseler onların üçte ikisi bir şey alamayacaktır. Hmm. Bu da ayrı bir sıkıntı olarak karşımıza gelmektedir. Peki bu şekilde altın veya döviz almış olanlar... Ee, yani neye çevirmişse öyle mi parasını çeksin yoksa eski haline yani çevirip mi? Yani şöyle niye... söyleyeyim. Tabii bu yapmak doğru değildir. Bunu her şeyden önce Hı -hı. ifade edelim. Ee, ama diyelim ki işte benim falan bankada ben TL yatırmıştım. Ee, i̇şte dolar hesabı oldu. Dolar hesabında da fiyatlar arttı. Ben şimdilik ondan e, ne alacağım? E, aslında biz fıkken her ne kadar orada doların veya euron veya da altının vardır dense de e, onu kişi olarak bireysel olarak yok ben size TL yatırmıştım. Benim sizden şu anda TL alacağım var. Hı -hı. Zaten karşı tarafta TL veriyor onu ama o farkıyla beraber veriyor. Ben 10 lira verdiysem bana 12 lira verecek. Evet. Bana 12 lira olarak vermeyin de bana şu anda 12 lira değerinde döviz verin. Yani Hı -hı. hılaful cins olmuş olsun. Onu o anda yapması benim açımdan bir akittir, yeni bir alışveriştir. Evet. Karşımdaki kişi ne düşünürse düşünsün. Bu şekilde kişinin kurtarılması mümkün olur. Yani o para biriminin yükselmesi... Farklı hmm. bir paralardan dolayı ve alacağımın rakamın işte yüksek bir meblağ olmasında yok ben ana parayı alayım üzeri kalsın demektense tamam hepsini alayım ama bana TL olarak vermeyin. Bunu farklı bir para, para cinsinden cinsin verin demesi en uygun alanındır deriz. Evet hocam. Son olarak dua bağımında neler söylersin hocam? Rabbim yanlış yapmaktan cümlemizi muhafazesin Özellikle tamam. ticaretimizde yanlış yapmaktan. Çünkü insanlar der ki işte benim bankayla işim yok, faizle işim yok, tefeciyle işim hmm. yok. E, namusuyla çalışan bir tüccarım der ama bir fasit aketi yapar. Fasit tamam, akit eşittir, efendim. faizdir. Oradan elde ettiği geliri çoluk çocuğuna yedirir hmm. ve çoluk çocuk o haramla beslenmiş olduğundan dolayı niye bu çocuklar asi oluyor, niye bu çocuklar istediğimiz gibi yetişmiyor e, diyerek işte an an an üzerine artık vurgulayabilir. Duaların kabul olunmasından, ibadetlerin zevkine varıncaya kadar bütün her şey de insana tezahür eder. Bu sebepten dolayı Rabbim son derece helale dikkat edebilmeyi cümlemize nasip etsinleriz. Amin deriz. inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi programının sonundayız. Sizlerle sorularınızı bizlere yine ilmihaletlealegültv.com teradesinden gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmekle ile hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.